Ağabib Allah'ım,ın Şeytanı Rjim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, الله Aalamin. Özellatı ve Selamü'ala Rasulüna Muhammed ve Ala Alehi ve Ashabihi İjmä'in. Rabbı eser ve la tu eser. Rabbı bil Khair. Amin. Muhterem Müslümanlar, muhterem kardeşlerim ve muhtereme bacılarım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir uyarısıyla söze girelim inşallah Tirmiz'de geçen bir hadis-i şerifte buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 7 şeyi yapmakta acele edin gecikmeyin yedi engelleyici var o engelleyiciler gelmeden önce salih amelleri yapma noktasında gecikmeyin acele edin diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yoksa pişman olursunuz neyi bekliyorsunuz diye uyarıyor Efendimiz ve vesselam peki bu yedi engel nedir bizi salih amel yapma noktasında engelleyebilecek engelleyecek olan karşımızda duran hakikat olan o yedi tehlike engel nedir uyarıyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam fakran munsiya birinci tehlike, birinci engel bir fakirlik unutturuyor unutturan bir fakirlik gece yatıyor, gündüz kalkıyor bir dilim ekmek için belki kendisinin, belki ailesinin çoluk çocuğunun nafakasını nasıl kazanacağını düşünüyor yeryüzünde şu anda milyonlarca yüz milyonlarca insan bu hakikatle karşı karşıya Acaba çoluğuma çocuğuma ne götürürüm, ne yedirebilirim ne içirebilirim mücadelesini vermekte. Böyle bir mücadele veren insan Allah'ın ona yüklemiş olduğu diğer sorumluluklar hakkında fazla tefekkür edemeyecektir. Fazla düşünemeyecektir. O sorumlulukları üstlenemeyecektir. Hep kafasında, arkada, düşüncesinde çoluğuma çocuğuma ne götüreceğim, evin kirasını nasıl ödeyeceğim... İşte şunu nasıl ödeyeceğim vesaire vesaire bu vardır. Öyle bir engelleyici, öyle bir tehlike gelmeden Allah'ın size verdiği, sizi donattığı nimetlerin kadrını, kıymetini bilin. Amel edin diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Baadiru bil a'mal. Acele edin amel etmede. Bilemezsiniz yarın ne olacak. Bilemezsiniz yarın ne kazanacaksınız. İşiniz birden alt üst olabilir. Siz her şeyi iyi yaparken başka etkenlerden dolayı her şey değişebilir. Acele edin. Günün, anın, zamanın kıymetini bilin. Dün geçti, yarın var mısınız bilemiyorsunuz. Bugünün, şimdinin değerini bilin diyor Efendimiz Aleyhisselam. Ama nasıl bilin? Badiru bil a'mar. Eğlence için, zıplama için, huplama için yaratılmadınız. Salih amel işlemek için varsınız. Salih ameller işleme noktasında acele edin ve ginen mutgıya dağadan geliyor bak azgınlığa götüren azgınlığa sevk eden azdıran bir zenginlik de gelebilir birincisi unutturan fakirlik, ikincisi azdıran zenginlik, belki bir zamanlar Allah'a ellerini açıyordu alnı secdeye gidiyordu camiye cemaate uğruyordu ama sonra Allah ona mal mülk verdi imkanlar lütfeyledi imkanları genişledi Nimetlerin sahibi olduğu Belki bir iş yeri olduğu işçileri oldu vesaire Artık salih ameli düşünmemeye başladı Zenginliği onu azdırdı Diyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam Artık o kadar işle haşir neşir oldu ki Salih amel düşünemez hale geldi Badiru <gülüyor> bil amal yarının ne olacağını bilemiyorsunuz Belki Allah sizi bu şekilde imtihan edecek Belki alarak Belki vererek imtihan edecek Öyleyse ne olacağını bilmediğiniz için badiru bil amal. Acele edin. Salih amelleri yapma noktasında acele edin diyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Ve mufsida Ya da başka bir engelleyici. Bir hastalık verebilir Allah. Ağzınızın tadı kaçabilir. Her şeyiniz bozulabilir. Düzeniniz alt üst olabilir. Küçücük hastalıklarda dahi bir gribe yakalanıyoruz. Yatıyoruz değil mi? Bazen bir hafta bazen on gün İşimiz bitiyor tabiri caizse ama bir de Allah muhafaza diyorsun. Rabbim altından kalkamayacağımız şeylerle imtihan etmesin. Rabbim hastalıklar noktasında hasta oranlara şifalar ihsan eylesin. Fakat bu bir imtihandır, takdiri ilahidir. Bir, has bir hastalık gelebilir, her şeyimizi alt üst edebilir. Bu kanser olabilir, bu daha büyük başka bir hastalık olabilir bir kırık olabilir, bir çıkık olabilir. Ya kendimizde ya ailemizde, çoluk çocuğumuzda. İşte o gelmeden önce sağlığınızın değerini bilin. Badiru bil aman. Salih ameller yapma noktasında acele edin diyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bak bunların hepsi engelleyici şeyler. Unutturan fakirlik, azdıran zengirlik, her şeyinizi alt üst edecek olan hastalık dördüncüsü. Evheramen mufenneda bir yaşlılık, bir ihtiyarlık. Ne yapıyor? Mufennede. Ne yaptığını artık bilemez bir hale geldi. Konuştuklarının bile farkında değil. Konuşurken dahi düşünüyor iki cümleyi kurabilmek için. Bu da takdir-i ilahi. Allah kime lütfedip uzun ömür verirse onu o şekilde imtihan edebilir. Biz onun ömrünü tekrar geri çevirebiliriz diyor Allah Celle Calehu. Yani ilk zamanlarında olduğu gibi unutkan olur, çocuklar gibi olur. Konuşmada dahi zorlanabilir. Böyle bir an gelmeden önce Mesela haccınızı ertelemeyin, mesela umrenizi ertelemeyin, mesela orucunuzu ertelemeyin, mesela namazlarınızı ertelemeyin. İleride ihtiyarlayınca daha çok vaktim olacak. O zaman daha çok nafile de kılacağım, nafile oruçta tutarım demeyin. O zaman öyle bir hal olur ki artık oruç tutacak haliniz kalmaz. Artık nafile namaz kılacak haliniz kalmaz. Farzları dahi belki yapamayacak hale gelirsiniz, konuşamazsınız. Emrül ma'ruf nehyanil mükeri yapamazsınız. Öyleyse badiru bil amal. Acele edin diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ev mevten muchize. Anında acele, ansızın gelecek ölüm engeli gelmeden salih amel noktasında acele edin. İşte dün geçen gün sabah haber geldi. Bir kardeşimiz Ankara'da Vahdet Vakfı'nda. 30 senedir 40 senedir Müslümanlar için fakirler, fukara için koşturan bir abimiz bir abimiz vefat etti. Daha onun taziyesinde bulunamadan, daha onun mevtini tefekkür edemeden bir başka yerden başka bir haber geliyor. İşte bu da tanıdıklarımız, çevremizden yoksa bilmediğimiz. Şu anda derse oturduğumuz andan beri kaç kişi vefat etti? Kaç kişi öldü? Bu hakikatları dile getirmiştik muhterem kardeşlerim. Eû mevten mucize Ansızın gelecek ölüm. Siz hazırlıklı olmayacaksınız. Allah size ölüm meleğini, Azrail'i gönderip sormayacak. Ölüme hazır mısın diye. Ruhunu kabzedebilir miyim diye sormayacak. Ansızın gelecek o. Bir kaza olacak belki. Belki bir anda kalbiniz duracak. Belki bambaşka bir anda gelecek. Ölüm sizi yakalayacak. Badiru bil amal. Geciktirmeyin. Acele edin amellerinizi. Namaz vakti girmişti belki. Belki. Biraz sonra aklarım, Şu işi de halledeyim diyordunuz. Acaba o anda ölüm mü geldi? Allah'ın huzuruna bir namaz borcu ile mi çıkıldı? Sahabe bunu düşününce titriyorlardı. Haşet onları alıyordu, götürüyordu. Allah'a hesabını veremeyecekleri amelleri ve davranışları sergilemiyorlardı muhterem kardeşim. Ve altıncısı Eviddeccal feşerru gâibin yuntadar. <gülüyor> Gelmiş geçmiş en büyük şerlerin sahibi olan Gelmesi beklenen en büyük şerli varlık olan Deccal'ın gelmesini mi bekliyorsunuz diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Artık kıyametin büyük alametlerinden Zira biliyorsunuz son dersimizde işlemiştik Deccal geldiği zaman Hazreti İsa yeryüzünde olduğu zaman onu ortadan kaldırdığı zaman artık kıyametin büyük alametleri görünmüştür. Artık ondan sonra kıyametin yaklaşması an bir an meselesidir. Onu mu bekliyorsunuz diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ya da daha açık bir şekilde uyarıyor. Evissaatu fesaaatu adha wa Yoksa o belası, dehşet olan, müthiş olan, acı olan kıyameti mi bekliyorsunuz? Badiru <gülüyor> bilamal. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uyarıyor muhterem kardeşlerim. Öğreniyoruz, öğrendiklerimizle amel etme noktasında mükellefiz. Öğrendiklerimiz eğer bir yerde kalıyorsa o zaman inanın ki omuzlarımızda sırtlarımıza yüklenmiş olan bir vebaldır. Gerçekten daha büyük bir müşkildir, problemdir. Öğrendiklerimizle amel etmekle mükellefiz Allah için. Sahabe-i Kiram gibi muhterem kardeşlerim Onlar bu konuları işte ölüm ve sonrası serisi dedik Hesap günü şuuru dedik O güne daha iyi hazırlanabilmek için Sorumluluğumuzu kuşanabilmek için Bu dersler serisini yapıyoruz Fakat ya işte acaba Hazreti İsa nasıl inecekmiş yeryüzüne Ye Ecuç me -ecuş neymiş Bunlar böyle bilgi malumat elde edinecek Geografi, bilgisayar veya herhangi bir bilgiyle alakalı malumat değil Bunlar bizi uyarması gereken aklımızı başımıza almamız gereken Allah'ın ve Resulünün önemli bilgileri gaybtan verdikleri haber muhterem kardeşlerim. Öyle bir bakış açısıyla dinlememiz, aklımızı başımıza almamız gerekiyor. Evet. Bu bizim değil. Biz sadece taşıyacağız. Resulullah ve vesselamın bu güzel mübarek uyarısıyla derse bir giriş yaptıktan sonra inşallah ders alabilmeyi Rabbim nasip eylesin. Rabbim bizlere o engelleyici büyük belalar gelmeden önce amellerde acele edebilmeyi nasip eylesin. Öğrendiklerimiz de şuurlanmayı, hayata uygulamayı, tatbik eylemeyi nasip eylesin. Bu noktada muhterem kardeşlerim inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ne demiştik son dersimizde? Kıyametin alametlerini işlerken büyük alametlerinden bahsetmiştik. Sonra da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadis-i şerifini aktarmıştık. Hani Müslüm'de geçen o hadiste ne diyordu Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Allah bir meltem gönderecek, bir rüzgar gönderecek. O rüzgar yeryüzünde yaşayan bütün Müslümanların ruhunu Allah o gönderdiği rüzgarla ölüm meleğiyle birlikte ruhları alınacak. Ölecekler, vefat edecekler. Ve yeryüzünde Allah diyen hiçbir insan Hiçbir cin kalmayacaktır demişti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yani iman eden Allah diyen ne kadar yaratık varlık varsa Hepsi ölecek demişti Efendimiz aleyhissalatü vesselam Burada kalmış olduğumuz bu yerde tabi olaylar devam edecek Bugün inşallah oraya ışık tutmaya çalışacağız Çünkü artık kıyametin zamanı yaklaşmıştır Kıyametin kopma anı çok yakın bir haldedir Yeryüzünde hiçbir mümin Allah diyen hiçbir canlı kalmamıştır. Artık yeryüzünde yaşayanlar kafirlerdir dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Artık kıyamet kopacaktır. Peki o nasıl olacak? Kıyamet nasıl kopacak? Kur'an'ın bize bildirdiği hakikatler nelerdir? Hadis-i şeriflerde öğrendiğimiz malumatlar nelerdir? Bunları imanlarımızı tazeleme adına, ahirete olan inancımızı kuvvetlendirme adına inşallah dinleyelim Anlamaya çalışalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize neler bildirdi. Rabbimiz ona vahiy olarak neler gönderdi. Özet olarak geniş bir konu. Fakat özet olarak inşallah madde madde paylaşmaya çalışalım muhterem kardeşlerim. Sur. Mesela bununla başlıyor. Sur. Kıyametin kopması. Kıyametin kopabilmesi buraya bağlı. Sur'a bağlı. Nedir bu sur? Bir boru. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın Hadis-i şerifte biz anlayabilelim diye mahiyetini Allah'tan başka hiç kimsenin bilemeyeceği bilmediği fakat biz anlayabilelim diye tasavvur edebilelim diye böyle eğri bir boyunuza benzettiği bir buruya benzettiği fakat büyüklüğü çapı yeri ve gökleri kapsayan büyüklükte bir buruya benzetiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sur Kur'an-ı Kerim'de geçiyor ayet-i kerimelerde hadis-i şeriflerde geçiyor muhterem kardeşlerim genişliği büyüklü yerle gök kadar çok azametli çok büyük bir şey peki mahiyetini kavrayamayacağımız ama göre nedir bunun işlemi görevi nedir ne yapacak bu sur ne için vardır Allah Celle Celaluhu yaratmış olduğu dört büyük melekten birisine İsrafil Aleyhisselama sura üfleme görevi vermiştir İsrafil Aleyhisselamın görevi vazife olarak Allah'ın ona işte ilk defa sura üfürerek kıyametin kopma vaktinin başlayacağı görevi ona vermiştir. Hadis-i şerife bakalım inşallah. Ne dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh diyor Tirmizi'de geçen bir rivayet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çok derin bir üzüntüye kapıldı yanımızdayken bir gün. Çok üzgündü. Öyle bir hüzün vardı ki onda... Onu o halde görmemiştik diyor. Ebu Sa'id el-Hudri radiyallahu anh. Sahabe sordu ya Resulallah. Nedir bu halin? Senin derdine teselli olalım. Derdini bizimle paylaş. Bize anlat. Teselli olmaya çalışalım ya Resulallah. Niye bu kadar üzgünsün? Niye bu kadar hüzünlüsün ya Resulallah diye sorduklarında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakın. Sur denen o hakikatin neresiyle ilgilenmemiz gerektiğini onlara ve bize bildiriyor onun nasıl olduğunu mahiyetini zaten kavramamız mümkün değil biz gözümüzün gördüğünü ancak kavramak elimizde aklımız buna yatıyor sadece görmediğimiz şeyleri anlamak çok zor bir şey hayal ötesinde bazen Allah'ın yarattığı varlıklar içerisinde öyle varlıklar var ki fakat onlar var bu bir hakikat fakat biz göremiyoruz onların mahiyetini kavrayamıyoruz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki nasıl zevkli olayım ki nasıl zevke ve neşe, zevk ve neşe erişesinde olabileyim ki sur sahibi yani İsrafil aleyhisselam boruyu ağzına almış ne zaman üfürülmesi emredilecek diye Allah'tan izin bekliyor Allah Allah Allah yarattığı günden beri muhterem kardeşlerim İsrafil aleyhisselam suru ağzına almış Allah'a bakıyor, nazar ediyor yani. Ondan emir bekliyor o manada. Allah emir versin de o sura ilk defa üflesin. Şöyle kıyamet kopmaya başlasın. Ben nasıl zevk içinde olabilirim? Ben nasıl neşelenebilirim? Ne zaman olduğunu bilemiyorum ki diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabe o öyle deyince titremeye başlıyor. Allah'ın Resulü Alemlere rahmet Allah gelmiş geçmiş bütün günahlarını affetmiş yaratılmışların en hayırlısı Allah'ın Habibi yani sevgilisi. Bütün peygamberlerin en üstünü en büyüğü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sur sahibi sura üflemek için izin bekliyor. Nasıl neşeleneyim deyince ashab-ı kiram daha acayip bir dehşete kapıldılar. Ne yapacaklarını şaşırdılar. Ya Resulallah o zaman biz ne yapalım dediler. Senin halin böyleyse sen bu hakikatten dolayı böyle hüzünleniyorsan biz ne yapalım ya Resulallah dediler. Sen bize teselli ol. Hani onlar ona teselli olacaklardı ya hüzünlüydü, üzgün diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine her zaman olduğu gibi olacak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara teselli verecek. Onların hüznünü gidermek için onlara bir reçete işte alemlere rahmet olması Allah'ın onu bize göndermesi, ona binlerce salat ve selam olsun. Buyurdu ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onu düşündüğünüzde aklınıza İsrafil aleyhisselamın sura üfürmesi geldiğinde, kıyameti düşündüğünüzde hemen tefekkür edin, tezekkür edin, hasbunallah ve ni'mel vekil deyin. Bu zikri yapın dedi, bunu öğretti. Kıyameti düşündüğünüzde sura üfürülme anı aklınıza geldiğinde, Başka kurtuluş çare reçete yok Allah'a sığının dedi yani Hasbunallah Allah bize yeter Ve ni'mel vekil O ne güzel bir dosttur O ne güzel bir vekildir Öyle deyin dedi Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem muhterem kardeşlerim Bunu bize öğretti Yani Karatimce Maalesef fazla fazla Kıyamet aklımıza gelmiyor Ölüm dahi aklımıza gelmiyor Ölenlerden dahi ibret almaz bir hale geldik Ama olur ya Kıyamet Sura üfleme olayı aklımıza gelirse Hasbunallahu ve ni'mel vekil Allah bize yeter O ne güzel vekildir deyin Diyelim muhterem kardeşlerim Bu zikri de Efendimiz aleyhissalatü vesselamdan bir sünnet olarak Böylece dersin Daha başındayken öğrenmiş olalım İnşallah Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen bir rivayet var Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan İmam Beyhaki almış diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Yüce Allah gökleri yarattıktan sonra suru yarattı Allah gökleri yarattı o yedi kat semayı sonra suru yarattı ve onu ile verdi yani o andan beri diğer hadiste bütün olarak alırsak o andan beri İsrafil aleyhisselam gökler yaratıldığından beri zamanını sadece müddetini uzunluğunu Allah bilir. Kaç bin yıldır Allahu Alem ondan beri bekliyor. Şu itaata bakar mısınız? La Allaha ma emerehum diyor ya Allah melekleri tarif ederken. Allah ona öyle bir emir vermiş yüz yıllardır bin yıllardır o emri yerine getirmek için pür dikkat bekliyor İsrafil aleyhisselam Allah'ın emrini yerine getirmek için o emir için yaratılmış muhterem kardeşlerim İsrafil ağzını sura dayamış gözlerini arşa dikmiştir Allah Allah sura öfürmesi için verilen Allah'ın emrini beklemektedir Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki ben çok merak ettim dehşetle dedim ki ya Resulallah nedir bu sur tarif et ya Resulallah Dedi ki efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte burada geliyor. Boyunuza benzeyen bir alettir. Yani bize tarif ediyor. Bir cisim olarak, şekil olarak tasavvur edelim diye söylüyor. Yoksa mahiyetini anlamamız mümkün değil. Boyunuza benzeyen bir alettir. Yani şöyle bir boru olarak Allahu alem. Ama büyüklüğü yer ve gök, o arada hepsini kapsayan. Ben yine sordum ya Resulullah bu nasıl bir şey ya anlayamadım ya Resulullah. Ebu Hureyre radıyallahu aleyhi o güzel sahabe buyurdu ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o çok büyük bir şeydir. Beni gönderen Allah'a yemin ederim ki yerler ve gökler onun yanında daha küçük kalırlar. Hepsi onun içine sığabilir. Subhanallah azim Yerler ve gökler dedi muhterem kardeşlerim. Yerler ve gökler. Yani yedi kat yer var ve yedi kat gök var. Bunu bir tasavvur edelim ister misiniz? Şöyle bir Allahu ekber diyebilmek için, şöyle bir Subhanallah diyebilmek için yerleri ve gökleri bir düşünelim. Göklerden yola çıkarak muhterem kardeşlerim. Şimdi Mülk Suresi'nde Rabbimiz ne buyuruyor? Velakad zeyyenas sema'ed Dünya bir <gülüyor> mesabih. Biz şu dünyanın göğünü yani en aşağıdaki gök tabakasını ne bir mesabih? Yıldızlarla donattık, süsledik. Gök. Şu dünyadan baktığımızda bulutlu bir hava olmasa seyrettiğimizde gökyüzünde gördüğümüz o güzellikler var. Güneş var, ay var, yıldızlar var. Muazzam bir uzay dediğimiz, evren dediğimiz atmosfer var. Mühteşem bir şey. Fakat neresi diyor Allah orası? Semaed dünya. Dünyanın seması. Fakat Allah Kur'an'da nas, kat'i nas olarak bildiriyor ki gökleri yedi kat olarak yarattım. Yani bizim şu gördüğümüz gökyüzü ve onun içerisinde olan ilk kat sema, gök, o bütün yıldızlar, o evren sadece görebildiğimiz ilk kat semadır. Onun üstünde kaç kat sema daha vardır? Altı kat sema daha vardır. Ve her kat sema üst üste çıktıkça birinden daha fazla büyüktür. Çünkü her biri birbirini kuşatmıştır. Yedinci kat semanın üstünde Allah'ın kürsisi vardır onun üstünde Allah'ın arşı vardır Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu anlayalım diye küçüklüğümüzü Allah'ın yüceliğini anlayabilirim diye bir defasında Ebu Zer radıyallahu anh'a tarif ediyor rivayetlerde geçen bir hadis şerif diyor ki semavatın şu göklerin Allah'ın kürsisine olan oranı yani büyüklükte ölçünce oranı Çölün ortasına atılmış bir yüzük gibidir. Allah'ın kürsisi yedi kat semanın üstünde bütün göklerin onun yanındaki oranı çöl ya çöl onun ortasındaki bir yüzüklük nedir? Bir kum tanesi gibi bir şeydir. Yani semavat o yüzüğü temsil eder. Kürsi ise o çöldür muhterem kardeşlerim. Sonra devam ediyor hadis. Kürsinin arşa nispeti de işte aynen diğerine olan nispeti gibidir. İşte Allah Celle Celaluhu gökleri yaratmıştır. Sonra onlar kadar büyüklüğünde İsrafil Aleyhisselam'a suru vermiştir. İşte oradan çıkacak olan o nefha o ses, o nefes ile birlikte kıyamet başlayacaktır. Neden kainatın düzeni alt üst olacaktır anlayabiliyor musunuz? Anlamaya çalışıyoruz. Ayeti kerimeleri hadis-i şerifleri muhterem kardeşlerim. Yani bizim şu gökyüzüne baktığımızdaki o muhteşem kainat evren dediğimiz olayı. Yani bunlar hayalimizin ötesinde Allah'ın azametini ve gücünü gösteren değil mi ona imanımızı tazeleyen bu noktada gerçekten Subhanallah dedirten bize Allahu Ekber dedirten bize hakikatlerdir muhterem kardeşlerim. Arş Allah'ın yaratmış olduğu en büyük varlıktır. Allah'ın arşı. Mesela bunlar o kadar büyük ki düşünün. Cebrail aleyhisselam vahiy ile görevlendirilmiş melek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu asli suretinde iki defa gördü. Allah'u alem. Fakat kaynaklardan öyle anlıyoruz. Onu asli suretinde yani asli şekliyle iki defa gördü. Ve ne diyordu? Onu bir gördüm diyor gördüğüm bütün ufku kaplamıştı. Yani bütün sema gökyüzünü kaplamıştı. Cebrail aleyhisselam onun büyüklüğü Allah Celle Celle Hale onun için ne buyuruyor? Lu kuvvetin mekin. Çok güçlü, kuvvetli bir melek. Cebrail aleyhisselam. Hani tur Sinayı Allah'ın emriyle İsrailoğullarına gölgelik olarak yerinden kaldıran, onlara gölge olarak o yarımada üstündeki bütün dağ tutan Cebrail aleyhisselam. Bunlar Allah'ın azameti karşısında bizi titrettirmesi gereken Allah'ın yüceliğini bize anlatan hakikatlerdir muhterem kardeşlerim. Daha detaylarına girmeyip bu noktada devam edeyim inşallah. İşte bu surdur mahiyetini Allah'ın bildiği fakat onun İsrafil aleyhisselam tarafından ona üfürülmesiyle birlikte kıyametin kopma anı öyle başlayacaktır. Oraya geleceğiz şimdi inşallah. Peki kaç defa sura üfürecektir İsrafil Aleyhisselam? Özet olarak aslında iki defa üfürecektir. Fakat ayetten ve bazı rivayetlerden yola çıkarak bazı alimler üç defa üfürecektir demişlerdir. Aslında birinci ve ikincisini bu üç defadan yola çıkarsak bir üfürüş olarak da alabiliriz. Burada ilk üfürmesi muhterem kardeşlerim, kainatın bütün nizamının değişmesi, bozulması... Kıyametin kopmasının başlaması ve canlı olarak ne varsa yerlerde ve göklerde hepsinin ölmesi anlamına gelir. İlk üfürmeyle birlikte. <gülüyor> fe izâ nufiha suri, Sura üfürdüğü zaman diyor Allah Celle Câluhu. O zaman yeryüzünde Zümer suresi 68. ayette canlı olarak hiçbir şey kalmayacaktır. Kainat içerisinde yaratılmış olan her şey yok olacaktır. Allah o amaç için yaratmıştı her şeyi. Tekrar yok olsun diye. Nasıl ki bizim ferdi ölümümüz var. O ölüm için yani Allah'ın huzuruna çıkıp hesap vermek için yaratıldık. Kainat da evren de bütün bunların hepsi de böyle bir sonu olarak sonlu bir varlık olarak yaratıldılar. Yani açarsak birinci üfürüşte o düzenin bozulması... Kıyametin kopmasının başlaması ikinci üfürüşle birlikte bütün canlıların ölmesi ve üçüncü üfürüş işte orada da tekrar bütün canlıların hayat bulması Allah Celle Celaluhu İsrafil Aleyhisselam'ı bunun için yaratmıştır. Sur'a üfürmesi bu demektir muhterem kardeşlerim. Şimdi surun ne olduğunu anladıktan sonra en azından hadis-i şeriflerde bize bildirilen mahiyetler çerçevesinde bu sura üfürülmesi ile birlikte kainatın düzeni nasıl bozulacak? Kıyamet nasıl kopacak? Kıyamet koparken neler vuku bulacak? Şu görmüş olduğumuz dünya, semalar, gök, yer, güneş, ay, insanlar, diğer varlıklar neler yaşayacaklar o anda? Onunla alakalı Muhterem kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'de özellikle Mülk suresinden sonra Nas suresine kadar yaklaşık 48 surede bu hakikatler dile getiriliyor. Bu hakikatler. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kim kıyameti onun kopmasını orada yaşanacak olan olayları gözleriyle canlı canlı görmek istiyorsa görmüş gibi olmak istiyorsa Tekvir suresini oksun, İles şemsu kuvvet. İnfiar suresini oksun ile semmaun feterat, İnşikak suresini oksun, ile Semaun şakkat. Bunlar kıyamet sanki onun gözlerinin önünde canlı canlı kopar kop kopuyormuş gibi canlandırır diyor. Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem muhterem kardeşlerim. Öyleyse hani bizim bu namaz sureleri dediğimiz sureler, aslında ahireti imanımızı tazelemek için, güçlendirmek için yegane surelerdir. Ama o şekilde okumak gerekiyor. Manasıyla birlikte, tefsiliyle birlikte okuyup gözler önüne getirmek gerekiyor muhterem kardeşlerim. Şimdi özellikle hadisi şeriflerden yola çıkarak o hakikatleri paylaşmaya çalışalım muhterem kardeşlerim. Kıyametin kopma vaktinde şu görmüş olduğumuz kainat içerisinde Yerler nasıl olacak? Gökler nasıl olacak? Bunları paylaşmaya çalışalım inşallah. Yeryüzü sarsıldıkça sarsılacak diyor Allah Celle Calehu. Dağlar yerlerinden koparılıp paramparça olacak. Hatta yün parçaları gibi böyle kelebek gibi hafif bir şey gibi savrulacaklar. Birbirlerine vurulup toz duman haline gelecekler. Denizler kaynayacak, alev alacak, fışkıracak, yanacak. Yıldızlar olduğu gibi sönecek, dünyaya doğru yağmaya başlayacak yağmur taneleri gibi. Bu bütün anlattığımız şeyler ayet-i kerimelerde hakikat olarak bildiriliyor. Birkaçına teferruatlı girmeye çalışalım inşallah. Mesela dağlardan örnek verelim. Her birini detaylı anlatmamız mümkün değil. Vaktimiz dairinde size adresi gösterdim. Kur'an'a başvuracaksınız. Hadislere başvuracaksınız. Oradan ders alacaksınız inşallah. Dağların parçalanmasına bakalım. Ne buyuruyor Rabbimiz Vaka'a suresinde? İda رُجَّةِ الْاَرْضُ رَجَّةِ Yer sarsıldıkça sarsılacak. Aslında bu deprem olarak gördüğümüz, yaşadığımız hep kıyametin kopmasının bir numunesidir. Neden? Çünkü deprem hep ansızın gelir. Kimse depremin ne zaman geleceğini bilmez. Yine deprem geldiğinde bütün insanlar imkansızdır, çaresizdir. Hiçbir şekilde, hiçbir teknolojiyle, hiçbir imkanla onu durdurmak mümkün değildir. وَاِذَا رُجَّةِ Ardu Recca Orada gördünüz, ibret almanız gerekirdi. İşte o depremleri size gösteren, Allah'ın gücünü anlayın diye yaşatan Allah, bir gün gelecek, kıyamet için yeri sarstıkça sarsacak. وَبُسَّةِ الْجِبَالُ بَسَّى فَكَانَتْ هَبَاءً Dağlar ufalandıkça ufalanacak. Öyle ki dağılmış toz duman haline gelecek. O azametli Mont Everest'ler, o büyük dağlar, o yüce dağlar Allah onları yerlerinden kaldıracak. Havaya savuracak, birbirine vuracak. Onlar toz duman haline gelecek diyor Rabbimiz Vaka'a suresinden muhterem kardeşlerim. Taha suresine bakalım. Ve yes'elûneke anil jiben. Sana şu dağları soruyorlar diyor Rabbimiz. Ayeti kerime. فَقُلْ Rabbi رَبِّيْنَسْفَا Rabbim onları ufalayıp savuracak. Öyle söyle onlara. فَيَذَرُهَا قَاعَنْ la لَا fiha ف۪يهَا ve la اَمْتَى Yerlerini düz kuru bir toprak haline getirecek. Artık kıyamette öyle bir hal alacak ki yeryüzü hiçbir tepe, hiçbir engel kalmayacak. Dümdüz bir tabak gibi olacak. Tepsi gibi olacak. Yeryüzü, dağlar, o inişler, çıkışlar hepsi kıyamet anında yok olacak diyor Allah Celle Celaluhu ayeti i muhterem kardeşlerim. Tabi dağlar kalkınca, yeryüzünde çekim gücü artık olmayınca, aradaki engeller ortadan kalkınca dünyanın dörtte üçünün denizden sudan oluştuğunu düşünürsek, Artık aradaki engellerin kalktığını düşünürsek küçük bir depremle birlikte oluşan tsunamileri bugün artık canlandırılabiliyor kameralar çekiyor hatta filmlerini filan çekiyorlar da tabi onlar cük, cük yani ismi tasvir formunda küçücük şeyler böyle mi acaba diye insanların tahayyül ettiği şeyler fakat kıyamet saatinin Allah'ın o anda yaşattıklarının yanında insanın hayalinin ötesinde küçücük şeyler muhterem kardeşlerim. Tabi yerde çatlaklar oluşunca denizler taşmaya başlayacak. Mevcut engeller ortadan kalkınca yeryüzündeki bütün denizlerin birbirine kavuşmasının nasıl bir şey olacağını tayyur etmek en azından mümkündür. Ve izel biharu succiret veya infitar suresinde ve izel biharu fucciret ikisi de geçiyor bak. Biri inşik tekvir bir infitar. Denizler kaynatıldığı zaman fışkırtıldığı zaman Denizler kaynaştığı zaman arada hiçbir engel kalmamış. Artık yeryüzünün dörtte üçünü oluşturan denizler birbirine kavuşmuşlar. Bu kaynaması Allahu alem muhterem kardeşlerim yeryüzü hani idarud cetil ardurecce, idazul Ardu arduzilzealeha diyor ya yer sarsıldıkça sarsılınca artık o Allahu alem bazı alimler öyle açıklama yapmışlar o yerin İçerisindeki o magma dediğimiz tabaka yırtılınca parçalanınca onun altındaki ateş lavının 5000 derece olduğunu ölçmüşler, biçmişler. öyle bilim adamları söylemiş allah Alem diyelim. Onun denizleri olan etkisiyle birlikte artık o akan denizlerin kavuşan denizlerin okyanusların yanan alev şeklinde yeryüzünü kapladığını ayet kelimeler tarif ediyor. وإذا البحار فُجِّرَتْ وإذا البحار سُجِّرَتْ denizler kaynatıldığı zaman denizler kaynaştığı zaman Allahu alem böyle bir açıklama yapmış bilim adamları yine alemler muhterem kardeşlerim bu yeryüzü bu dağlar bu denizler peki gökyüzü İsrafil Aleyhisselam sura üflemesi ile birlikte gökyüzünde şu gördüğümüz o muhteşem nizam Allah'ın emretmesiyle birlikte her biri kendi yürüngesinde akan giden muhteşem bir şekilde bir iki santim dahi yerinden kaymış olsa bütün kainatın düzeninin bozulacağını düşündüğümüz o güneş, o ay, o sistem Allah ona o ana kadar o görevi vermiş. Fakat İsrafil aleyhisselamın suru üfürmesiyle birlikte artık güneş, sistem, kainat, evren, nizam diye bir şey kalmayacak. Hepsi alt üst olacak muhterem kardeşlerim. Mursalat suresinde Allah Celle Calehu öyle buyuruyor. Size vaat edilen mutlaka gelecektir. Yıldızlar söndükleri zaman, söndürüldükleri zaman, gök yarıldığı zaman. Bu bizim gördüğümüz ilk gökyüzü tabakası. Fakat gök yarıldığı zaman diyor Allah Celle Calehu. Yani şu gördüğümüz gökyüzü semanın yarılmasıyla birlikte onun üstünde gördüğümüz o yıldızların yeryüzüne doğru aktıklarını göreceksiniz diyor Allah Celle Celle. Yani öyle bir şey ki ışıklar halinde hani uzaydan bir küçük taş parçasının dünyaya gelmesi, dokunması değmesinin nasıl bir dehşet saçtığını biliyorsunuz. Yıldızlar artık yeryüzüne Allah tarafından emirle birlikte gönderilecek diyor Allah Celle Celle. Öyle ki o kadar bir hal alacak ki Yumu tekûnus Semau ukel gökyüzü o gün erimiş bir maden gibi olacak maden Et ateşte eritildiği zaman onun ne hale geldiğini nasıl bir hal aldığını düşünebiliyoruz görebiliyoruz. Watekûnul cibel ukel dağlar atılmış pamuk gibi olduğu zaman vəle yes elu hamimun hamima. hiçbir dost başka bir dostunu artık sormayacaktır. Orada diyor Allah Celle Cahiru. O gün artık dostluklar bitmiştir. O anı gelin Kur'an-ı Kerim'den iki yerden paylaşalım inşallah. Yerlerini söyleyeyim size. Ma'aric suresi. Orada Allah Celle Celle şu okuduğum ayetlerin devamında öyle bildiriyor. Yubas <gülüyor> Yubassarunahum Hepsi birbirine gösterilecek. Yevaddülmucrimu <gülüyor> Mücrim olan Allah'ın dediğini kale almamış bana ne dinden, kitaptan, namazdan, Allah'tan demiş Haşa ve kella. Öyle yaşamış. O isteyecek ki, arzu edecek ki, "Law yaftadi min azabi yawmi idzin bibinih." Allah o azabı onun üstünden kaldırsın diye oğlunu feda etmeyi düşünecek, oğullarını. "Wa sahibatihi ve ahih." Arkadaşlarını, karısını, kardeşini, "ve fasiyle hulleti tuih." Ne varsa sevdiği, beğendiği, ona en yakın olan, en çok en değerli al Allah'ım bunları yak. Bunlara azap et. Yeter ki ben kurtulayım diyecek. Fe iza caati'es saha. O gürültü, o kulakları koparan o ses. İsrafil Aleyhisselam'ın sura üfürmesi vuku bulduğu zaman yawme yefrrul mer'u min ahih. O gün kişi kardeşinden kaçmaya başlayacak. Ve ummihi ve ebihi annesinden babasından kaçmaya başlayacak. Vasahibetihi ve, ve beni. Kişi eşinden, çocuklarından kaçmaya başlayacak. Niçin? Likul limri'm minhum yevme idin Çünkü o gün herkesin kendisine yeten, artan bir derdi vardır diyor Allah Celle Celaluhu muhterem kardeşlerim. Yani insanların dilleri sahneleri anlatmaktan gerçekten aciz. Fakat ayeti kerimeler sahneleri bize anlatıyorlar. Meselenin dehşetini, durumun vahimliğini bildiriyorlar muhterem kardeşlerim. Yani şu gökyüzünde allah Allahu Alem kaç milyon veya kaç milyar Allahu Alem bilmiyoruz yıldız var. Onların her birini Allah ateş kümesi şeklinde yeryüzüne şu yaşadığımız dünyaya doğru savurduğunu yönlendirdiğini düşünün. Dünyanın halini Kıyametin sahnesini tasavvur etmeye çalışın muhterem kardeşlerim. Yine hayvanlardan bahsediyor Allah Celle Celaluhu. Kıyameti tarif ederken Kur'an-ı Kerim'de onlardan bahsediyor. İnsanların hallerinden bahsediyor. Ya اَيُّهَنَّا سُتَّقُوا Ey insanlar Allah'tan korkun. Inne زَلْزَلَةَ سَاَةِ şeyun عَظِيمٌ O kıyametin kopma meselesi var ya çok dehşet bir şeydir diyor Allah Celle Celaluhu. Evet öyle dedi Rabbimiz. Ama şimdi biz bunu okuduk ayeti kerime Hac suresinin birinci ayetini Acaba tam anladık mı Rabbimiz ne dedi Anlamadık Anlamadığımız için Allah arkasından bir ayet daha gönderiyor Malum verelim Vakti göz önünde bulundurarak O Allah'ın çok büyük olay dediği Kıyameti gördüğünüz an Emzikli her kadın Emzirdiğini unutur Bir anne düşünüyor musunuz Çocuğunu bebeğini emziriyor Dokuz ay karnında taşımış ona süt veriyor, onu emziriyor Öyle bir şey oluyor ki O çocuğu kalkıp fırlatıyor Kendi canının derdine düşmüş Kendini kurtarmaya bakıyor Öyle bir bela var, öyle bir dehşet Öyle bir azap var Her hamile yükünü düşürür İnsanlardan mı hayvanlardan <gülüyor> Sen insanları sarhoş gibi görürsün Sarhoş, yani düz yürüyemeyen Ne konuştuğunu bilemeyen baktığında bu ne yapıyor bu sarhoştur diye dediğimiz insanları sarhoş olarak görürsün ama onlar sarhoş değildir. Velakinne azabullahi şedid. Fakat Allah'ın azabı çok dehşettir o kıyamet kopması esnasında. Öyle diyor Rabbimiz muhterem kardeşlerim. O kıyametin kopması öyle bir şeydir ki diyor Allah Celle Celaluhu Müzzemmil suresinde. Her küçük çocuk ak saçlı sakallı ihtiyara dönecektir onu gördüğü zaman. Allah Allah yani bir sahne görüyorsunuz, şu simsiyah gençler saçlarınız bir anda bembeyaz olacak diyor Allah Celle Celaluhu. Nasıl bir korku, nasıl bir dehşet. Öyle bir gün var, öyle bir gün gelecek ama kafirleri sadece bulacak. O gün sadece kafirlerin üstüne kopacak. Müminleri Allah kıyamet sahnesiyle imtihan etmeyecek. Resulullah o müjdeyi bize vermeseydi halimiz nice olacaktı. Şu anda aksakallı ihtiyarlara dönmemiz gerekiyordu. Biz zaten döndük de siz gençler de dönecektiniz. Ayet-i Kerim diyor muhterem kardeşlerim. Allah kusursuz bir şekilde mükemmel bir şekilde yaratmış olduğu bu kainat bu sistem bir anda Allah'ın tekrar başka bir emriyle birlikte bu şekilde paramparça olacak. Ama gel gör ki iman sahibi olmak ne büyük değer. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyebilmek Allah'ı tevhid etmek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmet kadrosundan olmak ne değer ya Rabbi? Öyle bir değer ki şu sahneleri yaşamıyorsun. Bundan daha büyük müjde olabilir mi? Bundan daha büyük lütuf olabilir mi? Bu azap karşısında kurtaran yegane değer, iman değeri muhterem kardeşlerim. Zira Allah Celle Celaluhu imana sahip olanları kurtaracak, onlar bunları görmeyecekler dedi. Allahu u Azimuşşan muhterem kardeşlerim. Şimdi... Tabi Sura üfürdü İsrafil aleyhisselam Sura üfürmesiyle Birlikte şu örneklendirerek Tarif etmeye çalıştığımız Bu aciz dilin ayetlerden Aktarmaya çalıştığı o kıyamet Sahneleri yaşandı Bütün mahlukat bununla birlikte İsrafil aleyhisselamın sura üfürmesiyle Öldüler Allah onlar için ölüm hükmünü vermişti Muhterem kardeşlerim Peki ya istisnası var mı Ölmeyenler var mı acaba Hani o ayeti kerimede demişti ya Rabbimiz. Zumer suresi demiştik değil mi? 68. ayet. وَنُفُخَ فِي sur, فَسَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ Sura İsrafil aleyhisselam üfürdüğü zaman yerde göklerde ne varsa hepsi ölecek. İlla menşa Allah. Allah'ın istisna tuttukları hariç. Allah Allah. Acaba peki Allah'ın istisna tuttukları kimler muhterem kardeşlerim? Bunu bilmemiz mümkün değil, sadece hadis-i şeriflerden öğrenmemiz mümkün. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den aktarılan bir hadis-i şerife başvuralım. Orada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Bütün canlılar öldükten sonra o anlattığımız sahneler yaşandı. Bütün canlılar öldüler. Ölüm meleği. Azrail Aleyhisselam Allah'ın huzuruna çıkar ve der ki: Ya Rabbi, ey Allahım, senin illa menşa Allah, yaşamasını dilediğin kişiler, kullar, yaratıklar, müstesna yerde, gökte canlı olarak ne varsa hepsinin ruhunu kabz ettim ya Rabbi. Sen bana o görev vermiştin. İns, cin, melekler. Sen neyi yarattıysan ya Rabbi can verdiysen hepsinin ruhunu bütün varlıklar öldü yok artık ya Rabbi diyecek. Allah Celle Celaluhu kimin geride kaldığını mutlak manada Agra'il Aleyhisselam'dan daha iyi bildiği halde ona soracak. Diyecek ki geride canlı olarak kim kaldı Allah biliyor ama ona soruyor. Hadis bize aktarlıyor. Biz hakikati öğreniyoruz. Geride canlı olarak kim kaldı? Ölüm meleği. Allah'ım ölmeyen kullu men aleyha fân ve yebkâ vejhu rabbike dül celâli vel ikram mutlak manada diri olan ezeli olan, ebedi olan, başı olmayan, sonu olmayan sen Allah Celle Celaluhu kaldın ya Rabbi. Bir de senin kalmasını dilediğin Arşını taşıyan melekler kaldı ya Rabbi Bir de Cebrail Mikail İsrafil ve ben kaldım ya Rabbi Diyecek Allah Allah Allah Celle Celaluhu'nun Azrail Aleyhisselam muhterem kardeşlerim Ölüm meleği ile konuşması Kıyamet koptuktan sonra Suğra üfürdükten, üfürdükten sonra Bütün canlılar yok olduktan sonra Azrail aleyhisselam öyle diyor. Allah Celle Celaluhu'ya muhterem kardeşlerim. Allahu an git onların da ruhunu kabzet diyecek ölüm meleğine. Cebrail aleyhisselamın yani o biraz evvel Tur-i Sinay'ı onlarına gölgelik olarak kaldıran Resulullah aleyhisselam onu gördüğünde bütün gökyüzünü kaplamış olan o azametli o büyük melek onun ruhunu kabzedecek Azrail aleyhisselam sonra İsrafil aleyhisselam sonra Mikail aleyhisselam Allah'ın arşını taşıyan melekler görevliler hepsinin ruhunu kabzedecek sonra gelecek Ya Rabbi diyecek onların da sen emrettiğin şekilde ruhunu kabzettim canlı olarak kim kaldı diyecek Allah Celle Celle daima diri olan Başı olmayan, sonu olmayan, ezeli ve ebedi olan Allahu Azim ushan sen kaldın ya Rabbi, bir de ben kaldım. Yeryüzüne gelmiş geçmiş herkesin ruhunu kabz etmiş Allah'ın emriyle ölüm meleği. Bir de ben kaldım diyecek muhterem kardeşlerim. Allah Celle Celaluhu seni ben bu gaye için yaratmıştım. Artık görevin bitti diyecek. Öl diyecek ölüm meliyle ve ölüm meleği de ölecek muhterem kardeşlerim. Ölüm meleği de ölecek. İşte orada. O sahnede. Diyor ki Abdullah İbn Ömer radıyallahu anhuma. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki. Hadisleri birleştiriyoruz. Yet yatvillahus semavat yawm al-kiyamati thumma bi yadihi bi al-yumna Allah celle bütün gökleri bir yaprak gibi. Hani şu yaprağı eline alırsın. Şöyle dürersin ya. Cisimlendirmek şeklinde değil. Haşa. Tasavvur edebilin diye. Yaprağa biz o kolaylıkla elimize alıp dürebildiğimiz gibi, katlayabildiğimiz gibi Allah yedi kat semayı kıyamet gününde kudret eliyle dürecek. Katlayacak. ثُمَّ يَقُولُ Sonra diyecek ki inni Allah. ben Allah Ben Allah'ım. Enel melik, mülk benimdir diyecek Allah. Eylel cebbarun. Nerede o cepparlar Nerede firanlar? Nerede nemrutlar? Nerede dünyayı yönettiği şu dağları, küçük dağları ben yarattım haşa diyenler? Nerede istediği gibi yakanlar, yıkanlar, asanlar, ezenler? Nerede zorbalar? Eylel mütekebbirun. Nerede kibirli kibirli dünyada dolaşanlar İnni en Allah Ben Allah'ım Enel Melik Bütün mülk benimdir diyecek Allah Celle Celle Hü Sonra bütün yerleri kudret eliyle dürecek bir kağıt bir yaprak gibi onları katlayacak yine diyecek inni en Allah Allah benim Enel Melik tek otorite, tek hükümranlık bana aittir. Eynel Barun. Hani neredesiniz diyecek Allah Celle Celaluhu. Bana kafa tutan, Allah da kimmiş diyen, benim istediğim gibi bu dünya yönetilecek diyen, Allah'ın kanunları da neymiş diyen, Kur'an'la dünyayı yönetmek şeriat da neymiş diyen, bu dünya bizim nizamımızla, demokrasimizle, Komünizmimizle başka Ediyorokya ile çevrilecek Yönetilecek biz 2019'da Yaşıyoruz neymiş Allah'ın Kanunları diyen Allah onlara Soracak eynel cebbarun Öyle diyordunuz çıkın Karşıma Muhterem kardeşlerim Gerçekten çok dehşet Bir sahne bütün canlılar Öldüğünde Allah Celle Celaluhu böyle diyor Hani mümin Suresinde Soruyor ya Rabbimiz Limenil mulkul yevm Bugün mülk, otorite Söz sahibi olmak kimin işidir? Lillahil vahidil kahhar Tek olan Allah'ın işidir. Kahredici olan O güce sahip olan Allah'ın işidir. Yani bütün bu anlattıklarımızın Ötesinde bu daha acayip bir şey. Gerçekten Şöyle tefekkür etmeye sevk eden Allah'ın yüceliğini bize tarif eden onun azametini kudretini bildiren Ya Rabbi biz küçüğüz hatalıyız biz senin kulunuz sensin melik olan sensin Rabb olan sensin ilah olan Allah diyemeye bizi yönlendiren ayeti keime ve hadis-i şerifler muhterem kardeşlerim Allah muhafaza buyursun şu dünyada yaşarken Allah'ın orada cebbar zorba diye çağırdığı Allah muhafaza buyursun şu dünyada yaşarken Allah'ın orada mütekebbirun kibirlenenler diye çağırdığı kimselerden olmak. Allah'ın çıkın karşıma dediği, hadi durun karşımda, siz istediğiniz gibi yapıyordunuz dediği kişiler ne halde olacaklar o gün? Şu bir hakikat ki hepsi Allah'ın huzurunda olacak. Biz de, onlar da, bütün Firavunlar, bütün Nemrutlar, Ebu Cehil de orada olacak Bugün dünyada Ebu Cehil gibi yeryüzünde tasallut etmiş, istila etmiş insanlar hepsi orada olacaklar. Ve onlar o dehşetli çağrının muhatabı olacaklar. Peki müminler? Müminler Allah'ın güvencesinde olacak. Onun arşının gölgesinde gölgenlenebilecekler. Orada olmak var. Ya da bu çağrının muhatabı olmak var. Allah muhafaza buyursun. Öyleyse... Ayeti kerimeler ve hadis-i şeriflerin ışığı altında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi ashabına öğrettiği gibi halimizi tekrar muhasebe etmek hayatımızı tekrar muhasebe etmek gidişatımızı tekrar kontrol etmek o güne hazır mıyım değil miyim sorusunu mutlaka kendimize sormak Allah'ın huzurunda o gün durduğumda ölümümle beraber ferdi kıyametim koptuğunda bu işe hazır mıyım değil miyim sorusunu mutlaka sormak mecburiyetindeyiz muhterem kardeşlerim. Rabbim ayeti kerimeler hakkında onun istediği şekilde düşünebilmeyi, ibret alabilmeyi nasip eylesin. Evet. Rabbim göndereceği büyük belalardan bizleri muhafaza eylesin. Rabbim imanımızı muhafaza eylesin. Bugün imanlarımız bedenlerimizden daha çok saldırı altında muhterem kardeşlerim. İmanlarımız bedenlerimizden daha çok saldırı altında. Yeryüzünün birçok yerinde işte Arakan'da Suriye'de, Irak'ta, Mısır'da birçok kardeşlerimiz bedenen saldırı altındalar. Hele Doğu Türkistan'da kardeşlerimiz Allah dedikleri için saldırı altındalar. Bedenen imanlarından dolayı. Bizim bedenlerimiz belki burada muhafaza altında. Rabbimiz bize bu şekilde imtihan etmiyor. Belki şu anda öyle. Fakat imanlarımız saldırı altında. Kanama açıyoruz televizyonu. İmanımıza saldırılıyor. Çocuklarımızı okula gönderiyoruz, imanımıza saldırılıyor. Sokağa çıkıyoruz, imana saldırılıyor. İnterneti açıyoruz, imanımıza saldırılıyor. Öyle değil mi? Anlamıyorum hocam. Nerede hani? Ben göremiyorum. Çocuğumuzu okula göndermiyor muyuz? Orada insan maymundan yaratıldı. Allah var mı yok mu bilmiyoruz. E varsa bilimsel tezi nedir diye sormuyorlar mı? Öğretmiyorlar mı? Allah'ın yokluğunu haşa ve kella ispat etmek için değil mi bütün bu eğitim sistemleri? İmanlarımız saldırı altında bir çocuk sınıfta 25-30 kişi var imanını muhafaza edecek. Var mı bu erkeklik kitabında tabiri caizse? Kim çıkar içimizden 20 kişiye karşı? O yavrularımız öğretmen de büyük de beraber 25-30 kişi bazen tesettürüyle gidiyor kız çocuklar yavrularımız orada imanını muhafaza edecek. Hicabını koruyacak. Onların bütün anlattıkları karşısında ama ben böyle öğrenmemiştim. Ama babam bana Kur'an'dan okumuştu. Şu kainatı yeri gökleri yaratan Allah demişti. Allah peygamberler gönderdi demişti. Çelişiyor şimdi öğretmen başka bir şey anlatıyor. İmanına saldırıyor. Sonra televizyonu açıyor. İşte dünya şöyle yönetilecek, şöyle yönetilecek. Hangi kanala atsam belgesel, Amerikanın gücünü gösteren, Rusya'nın gücünü gösteren, Allah'ta kimmiş diyen haşa ve kella. Şu güce, şu uçak filolarına, bu uçak taşıyanlarına, şu deniz güçlerine karşı kim ne yapabilir? Hep mesaj bu. Hiç Allahu Ekber yok. Hep onlar Ekber. Haşa ve kella. İmanlarımız saldırı altında. Öyleyse imanlarımızı muhafaza etmek için bu sureleri okumak meclisindeyiz. Allah'a sığınmak meclisindeyiz. Onun için sık sık dualarınızda bunu yapın. Oradan geldik oraya. Ya Rabbi imanlarımızı muhafaza eyle. Allah'ın lütfu mucize mi arıyorsunuz? İşte mucize. Bu kadar saldırı karşısında imanlarımızı koruyabiliyorsak Allah'ın bir mucizesi onun bize yardımı her an her an yardım ediyor her an dua ediyoruz dualarımız kabul edilmiyoruz ya bazen diyoruz İşte Allah dualarımızı imanlarımızı muhafaza ederek yardım ediyor şu toplumun içerisinde imanımızı muhafaza edebilmek şöyle bir ders ortamına gelmek ben ahiret diye bir kaygım var bana ne insanların batıla dalmalarından benim Allah'ın huzurunda durup hesap vermek diye bir kaygım var. Bana da insanların eğlence mekanlarına gitmekten diyebilmek. İşte bu Allah'ın bir lütfudur. İmanımızı koruyamızın bir vesilesidir muhterem kardeşlerim. Öyleyse Ya Rabbi imanlarımızı muhafaza eyle. Ya Rabbi imanlarımızı muhafaza eyle. Ya Rabbi ayaklarımızı kaydırma. Ya Rabbi itikadımıza saldıran dış ve iç mihrapları ıslahı ile ıstahlara mümkün değilse kahru perişan ile ya Rabbi amin ya Rabbi elalemîn ve selamun alel murselîn ve rabbil âlemin